kaza namazı var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sefer dönüşünde sabah namazına uyanamamışlar ve kaza etmişler. Herhalde bir nöbetçi dikiyorlar değil mi hocam? Değil mi? O da uyanamıyor. Öyle nöbetçi dikiyorlar. Var. O da uyuyakalıyor. Peygamberimiz de uyuyakalıyor. Normalde Peygamberimiz işte demin konuştuğumuz konu. Mutlaka sabah namazı vaktinde kalkıyordur. <gülüyor> Ama yoruldu. Neden saati yoruldu? Tabi. Ee, kaza etti. Bak bu kesin. Sonra Hendek Savaşı'nda Medine'de savaşın e, çok yoğun olmasının nedeniyle e, ikili namazını kılamadılar. Sonra kaza ettiler. Hatta işte Allah müşriklerin kabirlerini ateşle doldursun e, en faziletli namaz, orta namaz, ikili namazından alı koydular demiştir Piramiyyamız Aleyhisselatü Vesselam ve o namazı kaza etmişti. Hani kaza yoktu. Kaza var. Onun için biz tembellik edip şeytana uyduğumuz için, nefsimize uyduğumuz için namazlarımızı kılmadıysak namazlarımızı kaza edelim. Kim aksini söylüyorsa hiç itibar etmesinler. Diyelim ki kaza yok. Evet. Var da. Bak far, faraza diyorum. Diyelim ki yok. Ben de kaza kıldım. Zararım mı olur? O benim, o benim yani, amel defterime var. sevap olarak yazar. Yani. Yazılır. Ahirette ben onun mükafatını görürüm. Rabbim bana sen niye kaza namazı kıldın demez. Ama kaza namazı var, kılmazsak niye kılmadın diye sorulur. hesap sorulur. Hocam, Bir seferilik namazı. Reklam arasına girmek üzereyiz. Hemen, Hemen seferiliği de buyurun söyleyin seferi namazında var. Peygamberimiz Hacca gittiği zaman, Efendim Umre'ye, Mekke'ye gittiği zaman, Mekke'nin fethine gittiği zaman, diğer seferlere çıktığı zaman öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını iki rekat kılmıştı. Hatta cem edip, bireleştirip kılmıştır. Kesinlikle var. Yüzde yüz var. Milyonda milyon var. Kim yok dediyse yanlış bilgilermiş veya yanlış anlaşılmış. Veya yanlış anlaşılmış.